İbranilere Mektup 1. Bölüm Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye miras çıkıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sahanda oturdu. Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa onlardan o denli üstün oldu. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine "Sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum." ya da "Ben ona baba olacağım." O da bana oğul olacak. Demiş midir? Yine Tanrı ilk doğanı dünyayı gönderirken diyor ki, Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. Melekler için, Kendi meleklerini rüzgar, Hizmetkarlarını ateş alevi yapar. Diyor ama oğul için şöyle diyor, Ey Tanrı! Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası, adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç ayla arkadaşlarından daha çok mesetti. Yine diyor ki, Ya Rab, başlangıçta Dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak. Ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Bir kaftan gibi duracaksın onları. Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. Tanrı meleklerin herhangi birine ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otururum. Demiş midir? Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?